Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât-i amâlinâ. Men yehtedihillahu fele <gülüyormble> müzilleh ve men yedlil <gülüyor fele Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emma ba'd. Fe inne'l istiğlâ'l hadîsi kitabullah ve hayral hedîhi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'a, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin finnâr. Tesir dersimizde Araf suresinin 51. ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. Onlar ki dinlerini bir eğlence ve bir oyun edinirlerdi de dünya hayatı kendilerini aldatmıştı. Onların bu günleriyle kavuşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi yalanladıkları gibi biz de bugün onları unuturuz. i̇bn Abbas radıyallahu dedi ki, Onlar imana çağrıldıkları zaman kendilerini davet edenlerle alay ediyorlar ve Allah ile aldanıyorlardı. Bunu Taberi, Hasan bir isnatla rivayet etmiştir. Yani Allah'a karşı aldanıyorlardı. Allah'ın kendilerini ne şekilde cezalandıracakları konusunda bir aldanış içerisindeydiler bu alay edişleri esnasında. Yine İbn Abbas radıyallahu dedi ki ayetin anlamı onların karşılaşacakları bugün için amel etmeyi terk ettikleri gibi biz de onları terk ederek rahmetten mahrum ederiz demektir. Yani ayette geçen nesiye fiili نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوُ ifadesindeki nesiye fiili unutmak diye tercüme edilen fiil terk etmek manasındadır aslında. Nesiye bir şeyi hatırlamayı terk etmektir. Bunun dünya hayatında işte amel etmeyi terk etmek şeklinde Allah'ın emirlerini, yasaklarını terk etmeleri. Yani unutmaları sebebiyle Allah azze ve celle de onları o gün unutur. Yani terk eder manasındadır. Onları azabın içerisinde terk eder. Ebu Hureyel radıyallahu dedi ki, şöyle dediler, Ey Allah'ın Resulü, kıyamet gününde Rabbimizi görecek miyiz? Böylece rüyyet hadisini zikretti. Yani bu uzunca bir hadistir Allah azze ve celle'nin görülmesi hakkında. Bu hadisin devamında şöyle geçer, Allah Teala kıyamet günü kula seni evlendirmedin mi? Sana ikramda bulunmadın mı? Atları ve develeri senin emrine vermedin mi? Ve seni reis olarak tebeanın ganimetlerinin dörtte birini alman için bırakmadın mı? diye soracak kul evet diyecek. Allah Teala bana kavuşacağını sandın mı diye soracak. Yani bunu umuyor muydun diye soracak. Kul hayır deyince Allah Teala sen nasıl beni unutmuşsan bugün de ben seni unuturum. Yani ben seni terk ederim buyuracaktır. Bunu Müslim rivayet etmiştir. 52. ayet: Andolsun biz onlara kitap gönderdik. Onu ilimle açıkladık ki iman eden bir toplu hidayet ve rahmettir. Yani bu Allah'ın kitabı e, ilimle açıklanmıştır. Yani yine Allah Azze ve Celle'den gelen bir ile Allah Resulün diliyle açıklanmıştır. Ve bunun hidayet ve rahmet olması ancak iman edenler içindir. İman etmeyen, ona tabi olmayan kimseler için bu kitap bir azaptır, intikamdır. E, yani bu kitaba iman edenleri, Allah Azze ve Celle bu kitapla dost doğru yola iletir. Allah'ın rahmeti de cennettir. İbn Abbas radıyallahu anha dedi ki: Fassal beyan ettik, açıkladık demektir. Yani burada Sünnet'in vahiy kaynaklı oluşuna yine işaret vardır bu ayette. Waladji Nahu bir kitabın. Fassal Nahu ala ilmin bir ilim üzere. Biz onu tafsil ettik. Fassalnahu açıkladık, beyan ettik. Yani iyice ayrıntılarla açıkladık demektir. Biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman e, Kur'an-ı Kerim'de bu açıklamaları göremeyiz. Yani Kur'an-ı Kerim'in zahirinde e, pek çok şeyi açıklanmış, tafsil edilmiş, ayrıntılarına inilmiş olarak göremeyiz. Çoğu mesele mücmeldir. Bunları Allah Azze ve Celle açıkladığını söylüyor. Tafsil ettiğini söylüyor. Nasıl açıkladı? Resulü'nün dili üzerinde açıkladı. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleriyle açıkladı. Sünnet de vahiy kaynaklıdır. Yani Allah Azze ve Celle, Allah Resulü'nün bu açıklamalarını üstlenmiştir, biz açıkladık demiştir. 53. Ayet Onlar onun akibetinin bekliyorlar? Onun akibeti geleceği gün daha önce onu unutanlar diyecekler ki gerçekten de Rabbimizin rasulleri, elçileri bize hakkı getirmişler. Şimdi bize şefaatçilerden kimse var mı ki bize şefaat etsinler ya da geri döndürülür, mü? döndürülür müyüz ki yaptıklarımızdan başka türlü yapsak, başka türlü amel etsek. Muhakkak ki onlar kendilerini hüsrana uğratanlardır. Uydurmakta oldukları şeyler de onlardan uzaklaşıp kaybolmuştur. Katade dedi ki onun tevilini mi yani akıbetini mi bekliyorlar demektir. هَلْ يَنْزُرُونَ illa تَعْو۪يلَهُ ifadesindeki tevil, akibeti demek. Onun akibetini mi bekliyorsunuz? Bekliyorlar demektir. Mücahit dedi ki, tevilehu kelimesinden kasıt vaat edilen azaptır. Yani onlar azabı mı bekliyorlar manasında olur o zaman. Onların unutmasından kastedilen ise yüz çevirmeleridir. Yani yine burada nesiye fiili geçmektedir lezine nesuhu min qablu yani bundan önce onu unutanlar, terk edenler yani yüz çevirenler. Böyle dediler diyor. Böyle diyecekler. 54. ayet: Muhakkak kesin Rabbiniz Allah'tır ki 6 günde gökleri ve yeri yarattı, sonra arşa istiva etti. Gündüzü süratle kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara emriyle baş eğdiren odur. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de yalnız ona aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. İbn-i Uyeyne, Süfyan bin Uyeyne şöyle anlatıyor. Rebi'a'ya, Allah arşa nasıl istiva etti diye sorulunca istiva bilinen bir şeydir. Nasıl oldu ise akılla idrak edilemez.'' Allah gönderir, Resul tebliğ eder, bize de tasdik etmek düşer dedi. Yani bu rivayette Selef'in bütün isim ve sıfat naslarına karşı tutumlarını görüyoruz. Yani istivayı soruyorlar, Allah nasıl istiva etti diye soruyorlar. O da diyor ki istiva bilinen bir şey, yani yerleşmek demek istiva. Nasıl oldu? Akılla idrak edilemez. Yani bunun Allah hakkındaki keyfiyeti akılla anlaşılabilecek bir şey değildir. Allah gönderir, yani vahiyini gönderir. Rasul tebliğ eder, ümmete bildirir. Ümmet olarak bize de düşen şey bunu geldiği gibi tasdik etmektir. Süfyan bin Uyeyne dedi ki, Allah kitabında kendini nasıl vasfetmişse manasını olduğu gibi kabul etmek gerekir. Bu konuda Allah ve Rasulleri dışında kimsenin yorumda bulunma hakkı yoktur. Bu iki rivayeti Beyhaki El Esma ve Sıfat'ta sayısınatla rivayet etmiştir. Ayrıca Lalka'yı İtikad kitabında rivayet eder. i̇bn Abbas radiyalanmadan Hasîsen kelimesi süratli demektir. Yuhşil leylen nehara yatlubuhu hasîsen Buradaki hasîsen yani gündüzü gece süratle kovalar. Buradaki sürat demektir diyor, hasis kelimesi. Hassan bin Atiye dedi ki, Güneş, ay ve yıldızlar dünya semağında bir yörüngede musahhar kılmışlardır. Yani dünya dönmez ama dünyanın etrafında bir yörüngede güneş, ay ve yıldızlar musahhar kılmışlardır. Gece ve gündüz birbirini takip eder. Bunlar yaratılmış birer varlıktır. Nitekim Allah Azze ve Celle bunların yaratılmış olduğunu bildiriyor ayetinde. E, gündüz geceyi gece gündüzü takip eder. Güneşe, ay'a ve yıldızlarıyla da Allah Azze ve Celle emriyle e, boyun eğdirmiştir. Emri altına almıştır. 55. ayet Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Muhakkak o haddi aşanları sevmez. Abdullah bin Muğaffel radiyallahu anh oğlunun Allah'ım Cennete girdiğim zaman senden cennetin sağındaki beyaz köşke istiyorum dediğini duyunca, oğlum Allah'tan cenneti iste, cehennemden Allah'a sığın. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ümmette duada ve temizlikte hatta aşan bir topluluk olacaktır buyurduğunu işittim demiştir. Bunu Ebu Davut i̇bn mace İbn-i Hakim ve Beyhaki sayısınatla rivayet ediyorlar. Yani burada şiir gibi biraz böyle ayrıntılı şeylere girerek, secili ifadelerle, Böyle bir duayı içtince sahabe karşı çıkıyor. Yani cennete girdiğim zaman onun sağında beyaz köşk. Yani böyle ayrıntılara gerek yok. Allah seni cennete girdir. Sen Allah'tan bunu iste. cennetlerinde de Allah'sın. Bu yeterlidir diye. Ve bunu duada bir haddi aşma olarak ifade ediyor. Maalesef bu öyle yaygınlaşmıştır ki zamanımızda. insanlar özellikle yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen dua ifadelerini de bir kenara bırakmışlar. Özellikle şiir gibi olan, böyle kulağa hoş gelen, edebiyat e, kapasitesi yüksek e, ifadeleri, kalıp ifadeleri kullanıyorlar. Çoğu da münafıkça, riyakarca dualar. Allah Azze ve Celle ayetinde Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin diyor. Yani duanın gizli olması esastır. Yani kul ile Rabbi arasındadır. İşte Bazen kişi Müslüman, diğer bir Müslüman der ki bana dua et. O da tamamdır. Ya Ya etsene. O sana etmeyecek, sana göstermeyecek. O Rabbi ile kendisi arasında. Yani illa senin şahitliğinde etmesi gerekmiyor. Allah Azze ve Celle yalvararak ve gizlice dua edin diyor. Yani duanın Allah tarafından istenen şekli budur. Hufyeten, tazarruan ve hufyeten. Tazarru yalvarmak. Hufiye ise gizlice manasında. Sa'd bin Ebi Vakkas radiyallahu oğullarından birinin Allah'ım senden cenneti, nimetlerini, güzelliğini, şunları ve şunları isterim. Cehennemden, cehennemin zincirlerinden, bu kağalarından sana sığınırım dediğini duyunca şöyle dedi. Allah Teala'dan birçok hayır isteyip birçok şerden ona sığındın. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğada Hatta aşan bir topluluk gelecek buyurup Rabbinize yalvara yalvara gizlice dua edin. Doğrusu hatta aşanlar sevmez ayetini okuduğunu duydum. Yani bu ayeti Ali İmran, Araf 55. ayetini okuduğunu duydum. Senin Allah'ım senden bildiğim ve bilmediğim bütün iyilikleri isterim. Bildiğim ve bilmediğim bütün kötülüklerden de sana sığınırım demen yeterlidir. Bunu da ise Ahmet bin Anbel, Ebu Davud, İbnebi Hatim ve İbnebi Şeybe sahip isnatla rivayet etmişlerdir. 56. ayet. Orası ıslah edildikten sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Korkarak ve umarak ona dua edin. Muhakkak Allah'ın rahmeti güzel davrananlara yakındır. İhsan edenlere, güzel davrananlara yakındır. Matar el-Verrak dedi ki: Allah'a itaat ederek onun vaadini yerine getirerek ona itaat ederek onun vaadinin yerine getirmesini isteyiniz. O, rahmetinin güzel davrananlar üzerinde çok yakın olmasına hükmetmiştir. Eğer kişi güzel davranırsa, yani kitabı ve sünnete uygun davranırsa, işte Allah'ın rahmeti böyle kimselere yakındır. Ve burada yine duada bir, şey, bir yönlendirme var. Korkarak ve umarak, yani Allah'ın azabından korkarak ve Allah'tan cennetin rahmetini umarak dua edin. 57. ayet, rahmetinin üzerinde rüzgarları, Müjde olarak gönderen O'dur. Bunlar ağır yüklü bulutları kaldırdığında onları ölmüş bir yere sürükleriz ve bununla oraya su indiririz. Böylece her türlü ürünü çıkartırız. Biz ölüleri de işte böyle çıkarırız. Umulur ki ibret alırsınız. Es-Süddi dedi ki Allah rüzgarlar gönderir ve rüzgarlar bulutları gökle yerin birleştiği yerden getirdikten sonra Allah bulutları semada dilediği gibi yayar. Sonra semanın kapılarını açıp bulutların üzerine su akar. Bundan sonra bulutlardan yağmur yağar. Bunu Taberi ve İbn-i Ebi Atim Hasemir rivayet ederler. Mücahit dedi ki Allah ölüleri çıkarmak istediği zaman yağmur yağdırır ve yer yarılır. Sonra ruhları gönderir ve her ruh kendisine ait olan bedene girer. Allah yeryüzünü yağmurla dirilttiği gibi bu şekilde ölüleri diriltir. Bunun güncü ayet Taberi ve İbni Ebi Hatim rivayet etmişlerdir. 58. Ayet Rabbinin izniyle iyi şehrin bitkisi çıkar, kötü olandan ise zorluktan başka bir şey çıkmaz. Biz şükreden bir topluluk için ayetleri işte böyle çeşitli şekillerde açıklıyoruz. İbn Abbas Radyalama dedi ki Allah mümini güzel toprağa benzetmiş, güzel toprağın meyvesinin de güzel olacağını bildirerek Müminin de hem kendisinin hem amelinin güzel olduğuna işaret etmiştir. Kafiri de bereketsiz olan tuzlu ve çorak toprağa benzetmiş. Tıpkı çorak toprak gibi kafirin de hem kendisinin hem de amelinin kötü olacağına işaret etmiştir. Yani bu ayette iyi şehrin bitkisi, vel beledut tayyibu ifadesi, iyi şehirle kastedilen mümin kimsedir kötü ile kastedilen de kafirdir diyor İbn Abbas ın. Ebu Musa radıyallahu anh de Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bir yere inen bol yağmur gibidir o yeryüzüne indiğinde isabet ettiği yerlerden bazısı temizdir suyu kabul eder ve bol otlar bitkiler çıkarır bir kısımda vardır ki kurak olup suyu tutar Allah o su ile insanlara fayda sağlar İnsanlar o sudan hem kendileri içerler hem de koyunlarına içerirler ve ziraat yaparlar. Yeryüzünde başka bir yer daha vardır ki çukur olup su tutmaz. Yani çukur da değildir, su da tutmaz. Bitki de bitirmez. Allah'ın benimle gönderdiği şeyden, kendisine fayda verdiği, öğrenip öğreten kimsenin misaliyle bu hususta kibirinden başını kaldırmayan ve benim kendisiyle gönderildiğim Allah'ın hidayetine icabet etmeyenin misali budur. Yani bu e, toprağı tutan şeyler. Mesela öyle bir toprak var ki, buraya yağmur indiğinde suyu kabul eder. İyi bir topraktır orası. Suyu kabul eder, buradan bol otlar ve bitkiler çıkar. Yani faydanın tamamı ondan sadır olur. İşte iyi müminin misali bu. Yani o kendisine Allah Resulü ile gelen hidayete kulak verir, dinler, ittiba eder. Ona icabet eder ve başkalarına da öğretir. Onun misali budur. İkinci bir sınıf da var ki, kuraktır, suyu tutar, kendisinden bir bitki yetişmez. Fakat başkalarına faydalı olur. Koyunlar, hayvanlar o sudan içer, o biriken suyla ziraat yaparlar. Bu da insanlara faydalı olur. Bu da Allahu Alem kendisi amel etmese bile, hepsiyle amel edemese bile, başkalarına hayrı ulaştıran kimsedir. Başkalarının hayrına vesile olan kimsedir. Bir de biz sınıf, toprakta bölgeler daha vardır ki kaya gibi. Yani su iner oraya ne suyu tutar başkalarına faydalı olsun ne de kendisinden bir bitki verir. Yani hiç Kendisine de faydası olmaz, başkasına da faydası olmaz. İşte bu da benim gönderdiğim hidayete icabet etmeyenin misalidir diyor. Başını kaldırıp bakmaz bile. Yani ona icabet etmeyen kimsenin misali budur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunu da Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 59. Ayet Andolsun biz Nuh'u kavmine gönderdik de Ey kavmim Allah'a ibadet edin, sizin ondan başka ibadete layık ilahınız yoktur. Doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkmaktayım dedi. Enes radiyallahu anten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın gönderdiği rasullerin ilki, yani yeni bir şeriatla gönderdiği rasullerin ilki Nuh Aleyhisselam'dır. Bunu İbnü'l-Bihatim, İbn, Hatim, İbn Sakir rivayet etmişlerdir sahih iznatla. Ayrıca Buhari ve Müslim'de de şahidi vardır. İşte rasullerin ilki o uzunca şefaat hadisinde işte Ey Nuh diyecekler, ona gidecekler ve diyecekler ki, sen Allah'ın gönderdiği rasullerin ilkisin. Şimdi burada esasında Nebi kelimesiyle Resul kavramları arasında bir farka da işaret etmek gerekir. Nebi, mevcut bir şeriata davet edendir. Mevcut bir şeriata davet eden peygamberdir. Resul ise önceki şeriatı değiştiren yeni bir takım hükümlerle, gelen e, peygamberdir Risalet sahibi olan yani Nebiler mevcut Rasulün e, şeriatına davet eden kimselerdir o yüzden mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan önce bir tane Rasul olurdu o Rasulün şeriatına davet eden yüzlerce peygamber olabiliyordu yüzlerce yani aynı dönemde yüzlerce peygamber vardı ama bunların hepsi o Resul'ün şeriatına davet ediyor. Musa Aleyhisselam'dan sonra gelen nebiler böyledir. İsa Aleyhisselam'la ile Muhammed Aleyhisselatü Vesselam arasında da böyle nebilerin olduğuna dair şeyler var, nakiller var. İsrailiyat kaynaklı. Doğrusunu Allah bilir. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Nebilerin sonuncusu olduğunu bildirmiştir. Yani Hatemun Nebi'yin olduğunu bildirmiştir. Bu demektir ki benden sonra nebi yoktur. La nebiye ba'di ifadesi benden sonra nebi yoktur. Yani bırak resul olmasını nebi bile gelmeyecek artık. Mesela Musa Aleyhisselam ile Harun Aleyhisselam Musa Aleyhisselam resul idi. Harun Aleyhisselam nebiydi. Yani Harun Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın şeriatına davet eden bir nebiydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edildiği, nakledilen, isnat olarak zayıf olan rivayette kastedilen manada budur. Yani bu e, Allah Resulüne ait bir rivayet değil ama manası doğru. Ümmetimin alimleri İsrailoğullarının nebileri gibidirler. Bu böyle değil esasında da bu Selef'ten birine ait bir söz. Bu ümmetin alimleri İsrailoğullarının nebileri gibidirler. Bu doğru bir söz. Nasıl doğru bir söz? Üstlendikleri görev bakımından böyle. Alimler peygamberlerin varisleridir buyuruyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu karada gelen rivayette. Alimler peygamberlerin varisleridir. Nasıl varisleri? Onun ilminin varisleri. Onlara vahiy gelecek değil. Ama önceki nebilere vahiy geliyordu. Önceki ümmetlerde ilham alan kimseler vardı Nebi olmadığı halde. Önceki ümmetlerde muhtesun, muhaddesun vardı diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani kendilerine hakkın ilham edildiği kimseler vardı. Şayet benim ümmetimde böyle birisi olsaydı Ömer olurdu diyor. Bu ümmette bu da kapanmış. Yani ilham, Allah'tan ilham da kapanmış. Ama meleklerin ilhamı herkes için söz konusu olabilir. Aynı şeytanın vesveseleri olduğu gibi meleklerin ilhamına da insanlar muhataptırlar. Fakat insanlar bunların ilhamların hangisinin melekten, hangisinin şeytan olduğunu şeytandan olduğunu ancak Kur'an'a ve Sünnet'e arz etmek suretiyle ee, bilebilirler. Yani meleğin ilhamı vardır insanlara. Buradaki muhaddesun doğrudan Allah'tan bir ilham. Allah'ın hak ve hayırla ilham etmesi. Tıpkı şeyde olduğu gibi. İşte Buruç suresinin başlarında anlatılan ashab uhtut Uhdud kıssasında o gencin işte ilham edilmesi gibi. Ee, yani geçmiş ümmetlerde vardı böyleleri. Hızır Aleyhisselam'ın böyle kimselerden olduğu söylenir. Yani Nebi değilse şahit Hızrı Aleyhisselam böyle ilham alan kimselerden olduğu söylenir. E, doğrusunu Allah bilir. Ama bu ümmette ne bir Nebi olacaktır Muhammed Aleyhisselatü Aleyhisselam'dan sonra Nebi olamayacağına göre Rasul hiç olmaz. Hiç olması mümkün değil. Çünkü her Rasul Nebidir aynı zamanda. Ama her Nebi Rasul değildir. Yani her Nebi, her Peygamber yeni bir şeriatla gelmemiştir. Ama yeni bir şeriat getiren her peygamber aynı zamanda yani her rasul aynı zamanda nebidir. Nebi olmayan birisi rasul olmamıştır. Bu sebeple işte Allah'ın yeni bir şeriatla gönderdiği rasullerin ilki Nuh aleyhisselam'dır. Bu Adem aleyhisselamın nübüvvetini iptal eden bir ifade değildir. Adem aleyhisselam nebidir. Adem aleyhisselam ile Nuh aleyhisselam arasında daha başka peygamberler de geçmiştir. İdris aleyhisselam, Şehit aleyhisselam gibi bunların nübüvvetlerini iptal eden bir şey değildir hadislerdeki bu ifadeler. Evet. Abdullah bin Amr radiyalanmadan Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir bedevi geldi. Üzerinde halis ipekten ve ipekle süslenmiş taylasan bir cübbe vardı. Dedi ki, şu arkadaşınız bütün çobanoğlu çobanları yükseltmek ve bütün reis oğlu reisleri ise alçaltmak istiyor. Yani Peygamber aleyhisselatü ve sellem'i kastediyor. Yani çoban ol çobanlar. Yani ayak takımı yükseliyor. Bunu istiyor o. Reisler, kavimlerin önderlerini de alçaltmak istiyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öfkeyle kalktı ve cübbesinin eteğinden tutup çekti. Şöyle buyurdu. Üzerinde akıllı bir kimsenin elbisesini göremiyorum. Yani aklı başında olan birisi böyle ipekli elbise giymez. Şatafatlı elbise giymez. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü ve oturdu. Sonra şöyle buyurdu. Nuh aleyhisselam. Vefat anı gelince iki oğlunu çağırdı ve şöyle dedi. İkinize vasiyetimi anlatacağım. Size iki şeyi emredip iki şeyi yasaklıyorum. Sizi şirk ve kibirden yasaklıyorum. Size la ilahe illallah'ı emrediyorum. Zira gökler yer ve ikisinin arasında bulunanlar mizanın bir kefesine konsa. La ilahe illallah diğer kefesine konsa ağır gelirdi. Şayet gökler ve yer bir halka olsalar... Ve la ilaha illallah onun üzerine konsa onu çatlatır veya kırardı. Yine size subhanallahi ve bihamdi sözünü emrediyorum. Zira bu her şeyin salatıdır. Yani bir tesbihi, bir namazıdır. Ve her şey bununla rızıklanır. Demek ki bunu Ahmet, Hakim, Bukhari, Edebül Müfette, Bezzar, e, sahip isnatla rivayet etmişlerdir. Demek ki subhanallahi ve bihamdi zikri, ee, Bukhari'de gelen hadiste geçtiği gibi, kim günde yüz sefer bu zikri söylerse, deniz köpükleri kadar günah olsa bağışlanır buyruluyor. Bu günahların bağışlanmasına sebep olduğu gibi aynı zamanda insanın, bütün canların rızıklanmasına da, rızkın artmasına da sebebiyet veren bir zikirdir. Bunun Günahların başlanmasıyla büyük alakası var. Çünkü başka bir hadiste şöyle bir önlendirme var. Rızkı daralan istiğfara sarılsın. Yani Allah'tan bağışlanmaya sarılsın. Çünkü demek ki buradan ne anlıyoruz? İnsanların rızkının daralmasına sebep olan şey işledikleri günahlardır. Yani bu sebeplerden birisidir. İlla ki bundan değil. Yoksa bazı hadislerde buyrulur ki işte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi, ona ittiba etme arzusu. Bunun fakirliğe sebep olduğuna dair, yani e, fakirlikle imtihan olunmaya sebep olduğuna dair rivayetler de var. Fakat e, bunları yerli yerinde değerlendirmek lazım. Kişinin bazen rızkının, daralmasının, rızıktan mahrum edilmesinin sebebi, işlediği günahlar olabilir. Bu sebeple bakın burada subhanallah ve bihamdi zikri tavsiye ediliyor. Bu zikrin özelliği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın açıkladığına göre, Deniz köpükleri kadar günah olsa kişinin bağışlanmasına sebep olacak bir zikirdir. Günde yüz sefer bu zikri söylemek Allah Resulü'nün tavsiyesi. Yani bu ihmal edilmemesi gereken kulun menfaatine olan bir zikir. Bu her şeyin salatıdır buyuruluyor. Yani bunu Nuh Aleyhisselam'dan naklediyor ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tasdik ederek onaylayarak naklediyor. Karşısındaki kişiye de bir hücce tıkamesi olarak Nuh Aleyhisselam bu vasiyetini anlatıyor. Başında kibri zikre Ve ve İpekli elbisenin, şatafatlı elbisenin burada kibirden kaynaklandığına işaret ediyor. Çünkü bu adam bu elbiselerle birlikte kibre işaret eden bir söylemde bulundu. Sizin bu arkadaşınız var ya diyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kastediyor, Çoban oğlu çobanı yükseltiyor, reis oğlu reisi de alçaltıyor, bunun için geldi diyor. Dünyalıklarla, kibri nasıl açıklıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbn-i gelen hadiste? Nasıl soruyorlar Allah Resulü? Ne Diyorlar ki Allah Resulü birimiz ayakkabısının elbisesinin güzel olmasını ister. Bundan hoşlanır. Yani kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremeyecek diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Onun üzerine diyorlar ki Allah Resulü birimiz yani herkes yani her birimiz güzel giyinmekten, ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır. Yani bunu sever. Yani topta çirkin bir görünüşte olmayı istemez. Acaba bu da mı kibirden? Bunun korkusunu taşıyorlar. Çünkü zerre kadar kalbinde kibir olan cennete giremez diyor. Büyük bir tehdit. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayır diyor bu değil. Kibir bu değil. Kibir hakkı inkar etmek. Batarul hak. Ve gameten nas. insanları küçük görmektir. İşte burada bu adamın söyleniş şekli, Allah Resulü'ne itiraz ediş şekli ve Allah Resulü'nün öfkelenerek kalkmasına sebep olan tavrı ne? Sizin bu arkadaşınız, yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı kastederek çobanoğlu, çobanları yükseltmek istiyor. Onlar neyle yükselecek? Hak ile yükselecekler. Bu hakkı kabul etmemektir. Hak elini küçük görmektir. Ve reisoğlu reisleri de alçaltmak istiyor. Yani bu adamın asaleti var, soyu üstün ee bunlar iman etmedi diye de bunları alçaltacak yani bunu istiyor diyor yani bu adamın söylemleriyle fiilleri yani dış giyinişinde e, kıyafetindeki o kibir alameti söylemleriyle tamamen örtüşmüş durumda yani bu adam hakkı kabul etmedi hakka tahammül edemedi görünüşe göre bu adam soylulardan biriydi yani şatafatlı elbise, ipekli elbise zengin e ne olacak hakkı kabul edince fakirleşecek yani mevcut ihtişamını terk edecek, sürdürdüğü statüyü terk edecek, hicret edecek, Müslümanların arasına girecek, hiçbir şey olmayan birisi gibi olacak. Onun bunun eline bakacak bir müddet. Bu ne? İşte hakkı kabul etmemek bu. Ya ben niye düzenimi bozayım, zenginken, fakir olayım? Bu kadar makam varken, bu kadar imkanlarım varken bunu terk edip de niye rezil olayım? Yani ben olur reisim bir manada. Çoban ol çoban. Kim Allah Resulü Aleyhisselatırsa? O yükselecek. Ama neyle yükselecek? Hak sebebiyle yükselecek. Bu niye alçalacak? Hakka uyduğu için. Batılı terk ettiği için. Adam işte batılı seviyor. Haktan hoşlanmıyordu. Onun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona kibirden yasaklamayla ilgili olarak Nuh Aleyhisselam'ın vasiyetini zikretmesinin sebebi bu. Ve bir yol gösterme var. O vasiyetin tamamını anlatıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Subhanallah ve bir zikrini öğütlüyor. Bu bütün müminlere de bir e, irşattır, yol göstermedir. Tıpkı şeyhatsin'de hadisinde olduğu gibi işte rızkı daralana istiğfarı tavsiye ederim. Yani kişi istiğfar ne demek? İşte estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah bu değil. Yani kalbin söylenen sözden, bunun içeriğinden gafil bir şekilde söylediği zikir değil. İstiğfar, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma istemek demek. Allah'ım senden beni bağışlamanı isterim. Muhakkak ki ben e, pek çok nefsime zulmettim. Bundan dolayı ben senden bağışlanmamı isterim. Eğer sen beni bağışlamazsan elbette ben hüsrana uğrayanlardan olurum. Madem Aleyhisselam ile havale Aleyhisselam dualarında olduğu gibi. Yani ne istediğini bilerek, Allah'tan bu münacatı yaparak... Günahlarından başlanma dilemek. Günahlarından başlanma dileyen insan bu günahların devam ettirmez. Bu günahlar insanın rızkını kesen şeylerden birisidir. İnsan bilerek veya bilmeyerek bazı günahlar işler. Bazı günahlar vardır ki bundan da dereceleri vardır. Kimisi Allah ile kul arasındadır. Kimisi hem Allah ile kul arasında olduğu gibi hem de kulların bir takım hukukunu içerir. Bazı günahlarda vardır ki, sadece kulun nefsine karşı işlediği suçlardır. Allah, Allah ile kul arasında olan, yani Allah'ın haklarına tecavüz içeren günahlardan tevbeyi, istiğfarı neye bağlamıştır? Bu günahların, şirklerin terk edilmesine bağlamıştır. Bunlardan tevbe edilmesine, dönüş yapılmasına, Allah'a yönelinmesine bağlamıştır. Kul haklarıyla ilgili olan günahları, Allah'tan tevbe edildiği gibi kullarına da helalleşilmeye bağlamıştır. Allah kendisine ait olan e, hakkı affedebilir, karşılıksız da affedebilir ama kul hakkını bağışlamaz. Kul kulun hakkıdır. Dolayısıyla Allah kıyamet gününde rezil etmek istemediği kulu demek ki neye yönlendirir? Kul haklarından kurtulmayı ona ilham eder. Buna yönlendirir. Ona bunu kolaylaştırır. Bunun çaresi, inanın, şu kibirle çok alakalı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Nuh Aleyhisselam'ın vasiyeti olarak anlatıyor ya, oğullarına vasiyeti, ee, sizi şirk ve kibirden yasaklıyorum. Kul haklarının eda edilmemesine, insanı en çok iten sebep kibirdir. Kibir sebebiyle insan kullarla hesaplaşmak istemez, helalleşmek istemez. Hakkı görür, Hak falan kimsededir. Bu dini bir hak veya dünyevi bir hak olabilir. Hak ondadır. Hakkı itiraf etmez. Ya sen doğru söylüyorsun demez. Veya onun bulup çıkardığı, getirdiği hakkı işte bu falandandır demez. Kendine mal ederek birilerine pazarlamaya kalkar. Hak sahibin hakkını oradan görmezden gelir ve bunu da itiraf etmek istemez. Neden? Küçülür. Nefsi küçülür, nefsi ezilir. Burada hakka karşı tevazu göstermez. Hakkı sahibine teslim etmez burada. Kardeşim sen bu hakkı falan sayesinde öğrendin. Bu hak sana falan sayesinde ulaştı. Kibir bunu engeller. Veya kulun mesela bugün içerisinde bulunduğumuz durumlarla ilgili olarak, bakın bu çok acayip bir hadisedir. Yani insanın nefsinde e, dehşetli oyunlar vardır. Şeytanın çeşitli oyunları vardır. Hakkı nasıl itiraf etmez? Hepimiz için e, nefis muhasebesi yapmamız gereken bir konu. Mesela, Vela ve ve berâ, Bidat ehlinden teberri meselesini biz bugün bahsettiğimiz zaman, bu gündeme geldiği zaman, bu selefin icma ettikleri, Müslümanların asırlardır icma ile devam ettire geldikleri bir konu. Bir günah işledin veya bir bidat işledin. Bundan dolayı kardeşin sana gereken uyarıyı yaptı ve senden alakayı kesti. Veya akraban. Veya sen birilerinden kestin. Fakat o arkadaşın, o akraban sana gelip de bu hakkı itiraf etmiyor. Hakkı öğrense dahi sana uğramadan kendince o hakla amel ediyor bir köşede. Tamam. Onun dediği doğruymuş diyor. Bir kenarda. Bununla amel ediyor. Ama şurada kopan bir bağ var. Bunu sen niye bağlamıyorsun? Allah Azze ve Celle Sıla-i Rahim'i vacip kılmıştır. Allah'ın kitabında çok önemli ihtarlar vardır. Allah Resulü ve Vesselam'ın hadislerinde önemli ihtarlar vardır. Ve bu büyük günahlardandır. Sılayı koparmak. Koparan kim burada? Bir günah sebebiyle, bir isyan sebebiyle, bir bidat sebebiyle alakayı kesen kişi... Sılayı koparan değil bağlayandır Onu ayakta tutandır Allah ile sılayı daha öncelikli tutandır Çünkü eğer orada onu yapmasa Allah ile sılası kopacak Resulü ile sılası kopacak. kopacak Bu buna Burada düş, üzerine düşeni yaptı diyelim Hakkı tebliğ etti Kardeşim mesele böyle Akrabasına veya arkadaşına Şimdi bu arkadaşı şimdi Öğreniyor sonra ha, O haklıymış Bunun dediği doğruymuş diyor Öğreniyor bunu Fakat bu sılayı tamir etmeye yanaşmıyor Bu doğruyla amel ediyor Ondan faydalanamaz Bu hak ile amel etmekten faydalanamaz Çünkü burada sılayı koparmış Gidip bu kardeşinle Allah senden razı olsun Sen bana gerekeni yaptın Fakat ben nefsime uyup da e, Sen benden bağını kopardığın gibi Ben de senden selamı kestim Sabaha kestim diyemedi bu Kul hakkını ihlaldir bu Allah bunu başlamayacak işte. Çünkü o kulla arandaki bir hak. Allah kendiyle alakalı hakkını başlasa bile kul haklarını kulların birbirlerine bırakmıştır. Bu açıdan eğer bir kimse bizim, herhangi birimizin yaptığı bir hata sebebiyle tavır koydu, o anda belki biz kendimizi haklı gördük, biz doğru üzerinde olduğumuzu zannettik. Fakat sonra bize diyelim hüccet ulaştı bir şekilde, yanlış yaptığımızı anladık herhangi bir şekilde. O zaman biz bize bu hakkı ulaştıran ve bu sebeple bizden bağını kesen kardeşimizle, kardeşim sen haklıymışsın ben senin dediğine döndüm, Allah senden razı olsun, hakkını helal et demedikçe şu hakla amel etse bile Allah katında bundan tam anlamıyla selamette kurtulamaz. Kul hakkından kurtulamaz. Nefislerin ayaklar altına alınması lazım. Bakın taberanin mucemül evsatta Hasen bir, İsnat'ta rivayet bir kıssa var. Siyerlerde belki okumuşsunuzdur. İsnat'ı Hasendir bunun. Dediğim gibi Taberan Mucem ve rivayet ediyor. Bir savaş esnasında hangi savaş olduğu yer rivayette zikredilmiyor ya ben hatırlamıyorum. Müşriklerden birisi Müslümanlardan birisiyle mübareze yapıyor. Yani teke tek. Yani savaş başlamadan önce ilk önce mübareze yapılır. Teke tek ee, vuruşmalar yapılır. Onun akabinde insanlar işte cuuş gelir. Savaş böyle hellümcera devam eder. Bir tane Müslümanı öldürüyor bu müşrik. Bu Müslümanı öldürüyor o teke tek savaşta. Bir kişi daha çıkıyor, onu da öldürüyor. Üçüncü bir kişi çıkıyor, onu da öldürüyor. Müşrik öldürüyor. Sonra Allah Resulü'nün yanına geliyor bu müşrik. Diyor ki, siz diyor ne için savaşıyorsunuz? Allah Resulü aleyhissatvesam şimdi savaşçıları teke kaybetmiş. Adam bunun galibiyeti içerisinde diyor ki Allah Resulü aleyhissatvesam biz bizim dinimiz bizim dinimiz diyor. Bizim dinimiz budur. Nedir? Allah'tan başka ibadete layık hak bir ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sen onun Rasul olduğuna şahitlik etmek ve işte İslam'ın bir iki tane Şeyini sayıyor Hak sahiplerine haklarını Vermektir diyor Adam diyor ki Vallahi bu güzeldir diyor Müslüman oluyor Müslümanların safına geçiyor Ve öldürülünceye kadar Müşriklere saldırıyor Adam öldürülüyor orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Bu ikisi Şu öldürülenler var ya Üç kişi ve bu Bunlar diyor, şunu iyi bilin ki cennette birbirlerine en çok sevgi besleyen kimselerdir diyor. Müşrikken bu iki kişi, üç kişiyi öldürmüş. Onların arkasından yaptığı bir şey yok. İslam'a girmiş derhal. O anda hüccet ulaşmış. O ana kadar hüccet ulaşmamış. O sırada müşrik. Bak bilmiyor. İslam davetinden habersiz. Sadece La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bunun için insanlarla savaşmaktır. Buna şahit edince kadar Savaşmak bizim dinimizdir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Vallahi bu güzeldir diyor ve bu sarafa geçiyor. Müslümanların safına geçiyor ve öldürülüyor. Katil öncesinde değil mi? Müşrikken katil. İslam kendisinden öncekileri yıkıp gider. Kan davası yok burada. Bu adam Müslüman olmuş. Ve Müslüman olarak Allah yolunda öldürülmüş bu kimseler diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cennette birbirlerini en çok seven iki kişidir. En çok sevenlerdir yani birbirlerine en çok sevgi besleyen kimselerdir. Adam seni öldürmüş ya. Allah o işte onların göğüslerinden kini alır. Kiminkini almaz? Eğer hak ulaşmış ama ona karşı insan kibirlenmiş, o hakta itiraf etmemiş, hakkın safına geçmemiş, yani şu adamı düşünün, bu adam e, silahlı bir saldırı karşısında zayıf düşüp de bil mecbur ya işte Müslüman veren bir kimse değil. O zaman güç onda yani galip gelmiş. Gözü bir şey görmüyor adam. Allah Resulü'nün yanına kadar gelmiş. O pozisyonda tebliği alıyor ve Müslümanların safına geçiyor. Allah Azze ve Celle'nin göğüslerden kini alıp Yok etmesi müminler içindir, iman edenler içindir. Yani kitab ve sünnete teslim olan ve kitab ve sünnete teslim olmak için, bu kitap ve sünnetin gerekleriyle amel etmek için insanlarla olan alıp veremediklerini bir kenara bırakan, bilakis Allah ile arasındakilere dikkat eden kimsedir. Eğer Allah sana kan davalı olan birisini, kan davalı olan birisini tevhidle kardeşin kılmışsa sen onu seveceksin. Öncekileri unutacaksın. Tevhid, İslam, hicret bunlar kendisinden öncekileri silip atar. Atmalıdır. Müslümanlar da bunu böyle kabul etmelidir. Yok önceden bana böyle yaptıydı falan böyle yaptıydı bunları unutmaktır. Öncekileri bir kenara atmaktır. Hak için bir araya gelmektir. Hak için bir araya gelmek derken işte ben buraya hoca için geliyorum, hocanın hatırına geliyorum diyen varsa kim diyorsa bunu o aldanış içerisindedir. Önce kardeşlerin hakkını bilecek. Önce Müslümanlarla geçinmeyi bilecek. Kardeşleriyle nasıl kardeş olunur? Herkesin hakkı nedir? Kendisinden önce hicret etmiş, kendisinden önce Müslüman olmuş, kendisinden önce tevhid öğrenmiş kişilere saygı göstermeyi bilecek. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam imamlık tercihinde bile önce Kur'an bilgisini zikrediyor, sonra hicrette önceliği, sonra yaşça büyüklüğü zikrediyor. Yaşça büyük olana saygı gösterecek, yaşça küçük olana sevgi, merhamet gösterecek. Büyüklerimize e, saygı göstermeyen ve küçüklerimize merhamet etmeyen bizden değildir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunların hepsi kibirle alakalı şeylerdir. Küçüğün senden. Senden küçük olan birisi sana hakkı getirdiğinde bu küçüktür deyip ondan o hakkı reddedemez. Büyüğün getirdiğinde ilimce senden daha aşağıda olabilir. Hicret bakımından senden daha sonra olabilir. Ona saygısızlık edemez. Yani hukuk, Allah ile olan hukuk İnsanlarla olan hukuk oldukça önemli şeyler. Kul ile yalnız nefsi arasında olan günahlara gelince, işte büyük günahların dışında kalan günahlardır. Kişi sadece kendi nefsine zulmeder. Yani bu günahı işlediğinde hiçbir kula zararı yoktur. Sadece kendi nefsine zarar verir. Bu da zulümdür. Allah dilerse bundan da hesaba çeker. Biz hangi günahın kişiyi nereye sokacağını bilemiyoruz. Yani bunun manası bu küçük günahtır, bundan sakınmasan da olur demek değil. Kimse böyle anlamaz. Çünkü e, İbn-i Mace'de gelen bir rivayet-i Tövban Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Öyle kimseler var ki diyor, siz bunları tanırsınız, sizden. Geceden de nasiplerini alırlar, gece namazla kılan kimseler. Yani bunlar münafık kimseler de değil. Fakat Allah'ın yasaklarıyla baş başa kaldıklarında yani başka kimse yok. Allah'ın yasayla bu baş başa. Böyle kaldıklarında ona irtikab ederler. Bunların dağlar gibi amelleri vardır kıyamet gününe geldiklerinde. Fakat hemen mensura olur. Toz zerreleri gibi dağılır diyor. Yani bu adamlar amellerden nasibi var. Dağlar gibi amelleri var. Amel etmişler. Amel etmişler. Geceden de nasiplerini almışlar. Gece da kılıyorlar. samiyetle de var. Ama Allah'ın bir takım yasaklarıyla baş başa kaldıklarında, yani bunun manası imtihan edildiklerinde. Kişi her zaman güzelliklerle imtihan edilmez. Çirkinliklerle de imtihan edilir, rahatlıkla da imtihan edilir. Musibetle de imtihan edilir, bollukla da imtihan edilir. İmtihanlardan herhangi bir da Allah'ın yasayla baş başa kaldığında bu kişi kimsenin görmediği yerde Allah'tan başka kimsenin görmediği yerde o harama irtikab eder. İşte bunların dağlar gibi amelleri toz zerreleri gibi saçılır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İsna-ı Said'dir Başka şahitleri de var aynı şekilde gelen. Burada demek ki amelleri iptal eden şey şirktir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki riyayet gizli şirktir. Riyah gezi şirktir. Rüya nedir? Bazı tariflerde insanın başkalarının yanındaken ibadetini süslemesi, yani şarttan harikülnerle riayet ederek yapması, yalnız başınayken Allah ile yalnız başınaykense palas pandiras, yani gelişi güzel bu ibadetleri yapmasıdır. Bir manası böyle. İnsanların yanında. Takvalı gibi, sakınan birisi gibi, Allah'ı zikreden biri gibi. görürsünüz işte Müslümanları görünce işte La ilahe illallah, Allahu ekber, la havle ve la gote illa billah. zikir düşmez. Yalnız kaldığında ne bir zikir var, ne bir Allah'ın kitabını okuma var. Allah'a kullukla bir alakası yok. Ama Müslümanların yanında kendisini ibadet ehli, zikir ehli, ibadetlere böyle gayret keşmiş gibi, bazen işte gece namazından dem vurur, yani bunların edebiyatını yapar ama kendisinin bunlarla alakası yoktur. En çok edebiyatını yapanların, bunları gündeme getirenlerin bu gibi şeylerle alakaları yoktur. Çünkü onlar insanlara beğendirme peşindedir, Allah'a beğendirme değil. İşte böylesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu şirkle niteliyor. Bak gizli şirktir diyor. Küçük şirk mi diyor, gizli şirk mi diyor. Riyadan için. ''Ben ümmetimi hakkında en çok bundan korkuyorum.'' diyor. Bu Demek ki bu tip şeyler insanın amellerini iptal edebilecek kapasitede olan şeylerdir. Böyle şeyler zamanla insanın kalbine münafıklığı eker Allah korusun. O münafıklık da kalbini tamamen kaplar, simsiyah bir kalp haline gelir ve o halde kişi ölebilir bu nifak üzere hareket ederse. İşte bu nifak üzere ölen kimsenin Allah'tan bir alacağı yoktur. Başka bir iflas sebebi müflis hadisinde açıkça bildirilmiştir ki bu da işte kul haklarıyla olan şey müflis kim biliyor musunuz? İşte malı, mülkü kalmayan kimsedir. Yalanırsın. Hayır diyor. Benim kastettiğim müflis kıyamet günü yine bunun da dağlar gibi amelleri vardır. Fakat şuna sövmüştür, şuna hakaret etmiştir, şuna darp etmiştir, vurmuştur falan filan. Bunun amellerinden alınır, zulmetli kimselere verilir. Öyle ödeştirilir orada. Ödeştirilir. Sonra bunun salih ameli, hayırlı ameli kalmaz. Bu sefer borcunu da ödemeye yetmez. Kul hakkı borçlarını ödemeye yetmez. Sonra ne olur? Onların günahlarından alınır, bu sefer buna yüklenir. Böylelikle dağlar gibi amellerle, salih amellerle, salih ameller diyoruz. İçerisine riya karıştırılmamış, bidat karıştırılmamış ameller. Hele bir de riayla, bidatla amel edilmişse bunun ameli yok demektir. Allah katında hükümsüzdür bunlar. Bizim burada bahsettiğimiz salih amel. Allah'ın rızası gözetilmiş ameller ve Resul'e ittiba edilmiş amellerden bahsediyoruz. Salih ameller. Diğerlerinin Allah katında da bir geçerli yok zaten. Bu geçerli amellerini veriyor, bunlarla ödeşemiyor. Ne yapıyor sonra? Onların günahları buna yükleniyor. Ve bu kimse iflas etmiş olarak cehenneme sürülür diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bakın kul hakları da işte e, böyle bir akibeti vardır. Bunları e, işte kibre kurban etmemek lazım. Yani dünyada kim Allah için tevazu gösterirse yani nefsini alçaltır, hakkı yüceltirse, Allah onu yüceltir. Allah üzerine bir haktır onu yüceltmesi. Kim aksini yaparsa, büyüklenmeye kalkarsa onu da Allah alçaltır. Bu kevni bir takdirdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir yarışta devesi adba hep ileri gelirmiş, hep birinci gelirmiş de bir yarışta da kaybediyor. Ve insanlar şaşırıyorlar Allah Resulü'nün devesi nasıl yenilir? Yani bir mübareklik vardır ya mübareklik yükleme Deve'nin yarışlarına bile bereket inanıyorlar artık. Allah Resulü'nün devesi artık geçilmez. Böyle bir inanışa sahip olmuşlar. Nasıl olur da nasıl oldu da Allah Resulü'nün devesi geçildi? Yarışta geri kaldı. Allah Resulü Aleyhissatü vesselam burada diyor ki, insanların kendilerinin yücelttikleri hiçbir değer yoktur ki Allah onu alçatmasın. Allah'ın yücelttiği kimseyi de kimse indiremez. Biz bunu vaka olarak görüyoruz. Daha bir kısmında göreceğiz. Bazılarının nasıl alçaldığını gördünüz. İnsanlar kendileri yücelttiler. Mehdilik mertebesine İsa Aleyhisselam neredeyse öyle inanıyorlar. Öyle mertebelere getirdiler. Ne oldu? Allah alçalttı. İnsanların yücelttiği ne kadar unsur varsa bunların hepsini alçaltmak Allah üzerinedir. Demek ki yücelme ve alçalma meselesinde Allah Azze ve Celle'nin Takdirini, onun şer'i takdirini ve kevni takdirini hatırdan çıkarmamak lazım. Sen Hakk'a tabi oldun diye insanlar seni alçaltıyorsa hiç korkma ve müjdelen. Allah seni yüceltecek. Dünyada olmasa ahirette. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, önemli olan Allah katında yüceliktir bak. Kapılardan kovulan, yani kendisine değer verilmeyen, üstü başı toz toprak içinde nice kimseler vardır ki, yani kapılardan kovuluyor, insanlar bir kıymet vermiyor. Fakat bunlar Allah'ın bir şey şöyle olacak diye yemin etse Allah onları doğru çıkarır diyor. Başka bir rivayette zayıflarınız, alçak görülenleriniz sayesinde siz rızıklanırsınız diyor. Hani bu hak ehline karşı kibirlenenler var ya, Allah'tan korksunlar, siz şu hakka ittiba eden zayıf kimseler sayesinde rızıklanıyorsunuz demek lazım. Allah bir beldeye rızkını bununla gönderir. Bunların vesilesiyle gönderir. Onlar sayesinde rızıklanırsınız. Hakka tabi olanların zayıflığını e, bir zayıflık sanmayın. Önemli olan Allah katında kişi rezil olmasın. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurduğu gibi asıl rezillik, asıl rüsvaylık kıyamet gününde olacak rezilliktir. Zerre gibi haşredilecek kimseler var diyor. Zerre karınca demek. Karınca derken zerre diye tabir edilen şey küçük karınca. Küçük kırmızı karıncalar olur ya. En küçük karıncalar. Zerre o demek işte. Küçük karıncalar için kullanılır. Kırmızı karıncalar için. Zerre o demek. Arap dilinde. Zerreler halinde haşrederiz dedi. işte o küçük kırmızı karıncalar gibi haşrederiz. O büyüklenenleri diyor Allah Azze ve Celle. Dünyada şah olmuşsun. Bütün imkanlar senin elinde olmuş. Ama batıl üzere olmuşsun. Kıyamet gününde Zerreler gibi harç olacaksın ve o haş oluşun sonu ebedi bir hayat artık. O zillet senden hiç ayrılmayacak. O seni kuşatacak o zillet. Yüzlerini, her taraflarını kuşatacak diyor ayette bu zillet. Bürüyecek onları. Bunu mu istersiniz yoksa dünyada işte gariplerden olup kapılardan kovulsan bile, sana değer verilmese bile, kıymet verilmese bile fakat hak üzerinde giden bu hak üzerinde olduğu için aşağılanan, fakat Allah katında yüceltilen, duasına icabet edilen, e, kıyamet gününde yücelik hilatleri giydirilen, Allah için tevazu gösterenleri Allah yüceltecektir. Bu yüceliğe kavuşanlardan mı olmayı istersiniz? Ahirete iman ediyorsak, e, yola çık. Yok buna iman edilmiyor, peşin olana talipse, talipse insanlar, evet, hak ve batılı tercihlerinde, bu unsur mutlaka etki ediyor. Biliyor ki hakla tabi olduğu zaman burnu sürtecek. Dünya böyle bir imtihan. Ticaret istediği gibi olmayacak. Planlar çok güzeldir, tutacak gibi gözükür. Ama bir bakıyorsun, Allah bununla imtihan edecek ya, yürümüyor işler. Mümkün değil yürümemesi, o aciz, beşeri akla göre. Mümkün değil, yüzde yüz tutar. Hayır, Allah yerle bir eder. Hiç ummadığın şekilde Nasıl hiç ummadığın yerden takva sahiplerini rızıklandırıyorsa Hiç ummadığın yerden Başka türlü de imtihan eder Görünen imkanları yok eder Tıpkı bahçe sahibinin işte ben bunun yok olacağını zannetmiyorum diyor ya Kevf suresinde Yani görünüşte o bahçenin e, Bolluğu, bereketi Ya bu nasıl yok olacak Yani Dünyada bir düzen var şu kadar ekersen, şu kadar alırsın. Şu şöyle oluyorsa böyledir. Böyle bir kıyasla ne yapıyor? Elindekilere güveniyor. Ve ben kıyamet gününde de e, altı olacaklardan olacağımı zannetmiyorum diyor bu adam. Fakat bir gecede ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Onun mülkünü yerle bir ediyor. Her şey madem Allah'ın elinde, Allah şunu takdir etmiştir. Batıla sapanlar dünyalarını yolağına koyuyor Allah batıla sapanların işlerini Allah yoluna koyabiliyor. Hak ile amel edenlerinde de işlerini imtihan olarak bazen dağıtabiliyor. Çalışsa, gücünü tarif etse bile bunda bir kar, kazanç elde edemediği olabiliyor. Önemli olan bizim için belirleyici husus bunlar değil. Bizim için belirleyici husus Allah bizi hangi halde bulundurursa bulundursun. İsterse zengin yapar. Süleyman aleyhisselam gibi. Mülk sahibi yapar. İsterse köle yapar. Zindanlarda imtihan eder. Yusuf aleyhisselam gibi. İsterse Muhammed Aleyhissalatu vesselam gibi açlıkla imtihan eder. İki gün üst üste Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın kıssasını biliyorsunuz. İki gün doymuşluğu yok üst üste. Bizden istenen bir şey var, o da e, rasullerle gönderdiği şeriata göre kulluk etmek. Yani e, kevni olanlardan biz sorumlu değiliz, fakat şerii olanlardan sorumluyuz. Bunun akabinde kevni takdir nasılsa o Allah'ın iş. 60. ayet kavminin ileri gelenleri, yani Nuh Aleyhisselam'ın, gerçekten de biz seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Sapıklıkla suçlanan, burada Nuh Aleyhisselam. Allah'ın Risaleti gönderilmiş, açık delillerle gelmiş, buna rağmen kavmi tarafından sapıklıkla suçlanmış. Demek ki bir kimsenin sapıklıkla itham edilmiş olması illa ki onun sapık olduğunu göstermez. Delillere bakmak lazım. Neye göre sapıklık? O kavme göre, o kavim yeryüzündekilerin hepsi, yeryüzündekilerin hepsi, Nuh Aleyhisselam'a itibaren birkaç kişi haricinde hepsi, büyük bir çoğunluğu, müthiş bir çoğunluk, 4-5 kişi haricinde o bütün çoğunluk Nuh Aleyhisselam sapıklıktan görüyor. İnsanların çoğuna göre Nuh Aleyhisselam sapıktı yani. Ama Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği delilere göre bu çoğunluğun hepsi sapıktı. Nuh Aleyhisselam ve onunla beraber vahye abi olanlar hak üzereydi. Sapıklık veya itham edilmiş olmak da burada ölçü değil. İtham eden kim? Neye göre itham ediyor? Buna bakmak lazım. Ebu Malik el-Gıfar dedi ki, ayette geçen el-mele'u ifadesi kavmin ileri gelenleri demektir. Yani bu ayak takımda da değil, o kavmin ayak takımda da değil. ileri gelenleri, büyükleri, imkan, imkan sahipleri bu ithamı yapıyorlar. 61. O şöyle dedi, ey kavmim, bende hiçbir sapıklık yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbinden bir Rasulüm. Yani ben onun elçilerinden bir Rasulüm, elçiyim. Bende bir sapıklık yok. O sapıklığı reddediyor. Bende bir sapıklık yoktur sözü nefsi temize çekmek değildir demek ki. Yani batıl bir suçlamayla karşılaşan kimsenin o batıldan beri olduğunu açıklaması, suçsuzluğunu açıklaması nefsi temize çekmek değildir. Nuh burada bunu söylüyor. Bende bir sapıklık yok. Fakat ben Allah'ın Resulüyüm. 62. Size Rabbimin Risaletini tebliğ ediyorum, açıklıyor, ulaştırıyorum ve size öğüt veriyorum. Çünkü ben Allah'tan, Allah tarafından sizin bilmediğinizi biliyorum. Yani bana vahyedilmek Allah tarafından diyor. Sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum. 63. Sakınırsınız ve belki rahmete erersiniz diye uyarılmak için Rabbinizin içinizden bir adama zikir gelmesine gelmesine mi şaşırdınız? Rabbinizden olacaktı. Demek ki burada bir yazım hatası yapmışız. Min Rabbikum. Rabbinizden, içinizden bir adama zikir gelmesine mi şaşırdınız? Ee, Ca'ekum zikrum min Rabbikum. Nuh Aleyhisselam'ın kitabı var mıydı? Yani bizim bildiğimiz Nuh Aleyhisselam'ın, yani ona vahyedilmiş bir kitap olarak vahyedilmiş bir kitabı yok. Ne diyor burada Nuh Aleyhisselam? Şuna mı şaşırıyorsunuz? Size Rabbinizden bir zikir geldi. Zikir ne? Allah'ın vahyi değil mi? Allah'ın vahyi. Kitapla mı geldi? Kitap dışında mı? Allah rasullerine kitabın dışında vahy eder. Sünnet yani buradaki. Kitap olmadığına göre sünnetten bahsedebiliriz. Nuh Aleyhisselam'ın açıkladığı sünnet. İşte Kur'an-ı Kerim'de e, sünnet müdafası kitabında açıkladığım gibi, Zikir kelimeleri eliflamlı geldiği zaman, marife olarak geldiği zaman sünnete delalet eder. Sünnetle birlikte Kur'an'a yani, vahye delalet eder. Size zikri indirdik. Onun koruyucusu da biziz ifadesindeki zikir Kur'an ve sünnettir. Tıpkı Nahl Suresi 44. ayetinde bildirildiği gibi, Resul'e hitaben buyuruyor ki Allah Azze ve Celle, sana da zikri indirdik. Yani sana sünneti indirdik. Ne için? Ne için? İnsanlara indirleni onlara açıklaman için. İnsanlara indirilen ne? Umumu bağlayan şey Kur'an-ı Kerim. O Kur'an-ı Kerim'i açıklaman için sana da zikri indirdik diyor. Yani o vahyin açıklayıcısı olan diğer bir vahyi indirdik. Burada açıkça bir delalet vardır ki bu zikir e, burada nekre olarak gelmiş olsa bile, sılası olduğu için, bağlandığı için zikrüm min rabbikum, Rabbinizden bir zikir. Burada sünnete de delalet etmektedir. Yani Kur'an dışında, kitap dışında peygamberlere vahyedilen edilen bir vahiy, sünnet. Size, içinizden bir adama zikir gelmesine mi şaşırıyorsunuz? Yani Nuh Aleyhisselam'a gelen zikir, sünnetti burada. Vahiy, sünnet şeklinde gelmişti, kitap şeklinde değil. 64. Onu yalanladılar. Biz de onu ve gemide onunla beraber bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları ise boğduk. Çünkü onlar görmeyen bir topluluktu. Gözleri olmayan, kör bir topluluk değil. Hakkı görmeyen bir topluluktu. Gözleri olmasına rağmen görmeyen bir topluluktu. i̇bn Abbas radiyalanmadan Nuh aleyhisselam ile beraber gemide 80 erkek vardı. Bunlardan birisi de Curhum idi. İşte o Amalika, Curhum kabileleri... İşte Hicaz topraklarında yerleşen ona işaret. Biri de demek ki cürhüm imiş. Mücahit dedi ki Nuh Aleyhisselam'ın kavmi Hakk'a karşı kör idi. Yani bu gözün körlüğü değil. O manada bunu söylüyor. Allah izni verirse bir sonraki ayet 65. Arap Suresi 65. ayet Hud Aleyhisselam ve onun kavmini uyarması bölümü gelecek. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşveden ilahellen tevahdekele şerikelek ve estağfurke ve tübileyk.